Kavminden ileri gelen ve büyüklük taslayan bir topluluk, Ey şu ayıp! Ya biz seni ve iman edenleri yurdumuzdan çıkarırız veya sen bizim dinimize gelirsin dedi. O ise şöyle dedi, İstemediğimiz halde mi bizi buna zorlayacaksınız? Allah bizi ondan kurtarmışken, biz sizin dininize girersek elbette Allah adına yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe, sizin dininize girmemiz olacak şey değildir. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz de Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda hak ile sen hüküm ver. Hakkı açığa çıkaranların en hayırlısı sensin. Kavminden ileri gelen kafirler, ''Şu ayba uyarsanız hüsrana düşmüş olursunuz.'' dediler. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi de, oldukları yerde yüzüstü kapanıp kaldılar. Sanki şu aybı yalanlayanlar orada hiç yaşamamışlardı. Asıl hüsrana düşenler, şu aybı yalanlayanların kendisi oldu. Şu ayb ise onlardan yüz çevirip, ''Ey kavmim'' demişti. ''Ben Rabbimin emirlerini size tebliğ ettim.'' ve size nasihat ettim. İnkar eden bir topluluğun haline nasıl acıyayım? Biz hangi beldeye bir peygamber gönderdiysek, onların ahalisini bağışlanmaları için yalvarsınlar diye sıkıntılara ve musibetlere düşürdük. Sonra da bu sıkıntılarının yerine onlara iyilik ve güzellik verdik. Nihayet onlar sayıları ve servetleri artınca atalarımızın başına da böyle darlık ve bolluklar gelmişti dediler ve biz de onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıp helak ediverdik. Eğer o beldelerin ahalisi iman edip Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmış olsalardı biz elbette onların üzerine Gökten ve yerden bereket kapılarını açardık. Fakat onlar peygamberlerini yalanladılar. Biz de işleyip durdukları günahlar yüzünden onları azabımızla yakaladık. O beldelerin ahalisi geceleyin onlar uykudayken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi olmuşlardı? Veya o beldelerin ahalisi gündüz vakti oyalanıp dururken,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 Onları da günahları yüzünden musibete uğratır ve kalplerini mühürleriz de artık hakkı işitmez olurlar. İşte o beldelere dair haberlerden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Yemin olsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Onlar ise evvelce yalanlamakta oldukları şeye bu deliller geldikten sonra da iman etmeye yanaşmadılar. İşte Allah kafirlerin kalplerini böyle mühürler. Biz onların çoğunda ahitlerine vefadan eser görmedik. Ekserisini de Allah'a itaatten çıkmış bir halde bulduk. Sonra biz o kavimlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle birlikte Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik. Onlarsa delillerimizi inkar ettiler. Sonra bak o fesatçıların akıbeti nasıl oldu. Musa dedi ki, Ey Firavun, muhakkak ki ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Benim vazifem, Allah hakkında ancak doğru olanı söylemektir. Ben size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Sen de İsrail oğullarını arz mukaddese dönmek üzere, benimle beraber gönder Firavun dedi ki bir mucize ile gönderildiysen onu göster eğer doğru söyleyenlerdensen Musa asasını yere bıraktı o da apaçık bir şekilde koca bir yılan verdi. elini koynundan çıkarınca da bakanların gözlerine alan bembeyaz bir nur kesildi Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki ''Bu çok bilgili bir sihirbazdır. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.'' Firavun da ''Ne tavsiye edersiniz?'' diye sordu. Onlar ''Musa ile kardeşi Harun'u bir müddet alıkoy dediler. Şehirlere de sihirbazları toplamak üzere adamlar gönder. Bütün usta sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'un huzuruna geldiklerinde... Eğer galip gelirsek bize bir mükafat var mı diye sordular. Firavun evet dedi. Üstelik benim yakınlarımdan olursunuz. Sihirbazlar Musa'ya da Ey Musa! Önce sen mi asanı atacaksın yoksa biz mi atalım dediler. Musa siz atın dedi. Onlar ellerindekini yere atınca halkın gözünü büyüleyip ortalığı yılanlarla dolu göstererek onları dehşet içinde bıraktılar ve büyük bir sihir göstermiş oldular. Biz ise Musa'ya asanı yere at diye vahyettik. O anda Musa'nın asası sihirbazların uydurmalarını yutmaya başladı. Böylece hak ortaya çıktı. Onların yaptıkları ise bir hiç olup gitti. Firavun'un adamları oracıkta mağlup olup küçük düştüler. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbi olan Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun, ben izin vermeden siz ona iman ettiniz öyle mi? dedi. Bu, Mısır ahalisini yurdundan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir hiledir. Başınıza gelecekleri yakında bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına kestirip sonra da hepinizi astıracağım. Onlar şöyle dediler, biz elbette Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettik diye sen bizden intikam almak istiyorsun. Ey Rabbimiz bize bol sabır ver ve bizi Müslümanlar olarak öldür. Firavun'un kavminden ileri gelenlerse ona, seni ve ilahlarını terk edip de yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye Musa ile kavmini bırakacak mısın? dediler. O da, biz onların erkeklerini öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onlar üzerinde kahredici bir güce sahibiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım dileyin ve sabredin, şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini O'na varis kılar. Akıbet ise, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlarındır. İtrail oğulları Musa'ya, ''Sen bize gelmeden önce de eziyete uğramıştık, geldikten sonra da.'' dediler. Musa ise, ''Umulur ki Rabbiniz, Düşmanınızı helak eder de, yeryüzünde onların yerine sizi hakim kılar, dedi. Ta ki sizin nasıl ameller yapacağınızı böylece ortaya çıkarsın. Andolsun ki biz, düşünüp ibret alsınlar diye, Firavun'un kavmini yıllarca kuraklık ve kıtlığa uğrattık. Onlar ise kendilerine ne zaman bir iyilik erişse, ''Bu bizim hakkımızdır.'' derler. Başlarına bir kötülük geldiğinde ise, Musa ile beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki, kendi uğursuzlukları ancak Allah'tan bir cezadır. Fakat çoğu bunu bilmez. Onlar, ''Bizi büyülemek için ne mucize getirirsen getir, biz iman edecek değiliz.'' dediler. Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirgeler, böcekler ve kurbağalar gönderdik. Sularını da kana çevirdik. Yine de onlar iman etmeyi kibirlerine yediremediler ve günahkar bir kavim olup çıktılar. Üzerlerine azap çökünce, ey Musa sana verdiği peygamberlik hürmetine bizim için Rabbine dua et derlerdi. Eğer üzerimizden azabı kaldırırsan elbette biz sana iman eder ve İsrail oğullarını seninle beraber göndeririz. Helakleri için tayin ettiğimiz vakte kadar onlardan azabı kaldırdığımızda ise sözlerinden dönüverirlerdi. Biz de ayetlerimizi yalanlayıp onlara aldırış etmemekte ısrar ettikleri için onları denizde boğarak cezalarını verdik. Onların işkencesi altında horlanıp ezilenleri de o toprakların pek çok bereketler ihsan ettiğimiz doğusuna ve batısına sahip kıldık. Sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel vaat böylece yerine gelmiş oldu. Firavunla kavminin yaptıkları binaları, köşkleri, sarayları ve yetiştirdikleri bağları ve bahçeleri ise Harap ettik. İsrail oğullarını San Salim denizden geçirdik. Sonra onlar kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavmera as geldiler. Musa'ya: "Onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap dediler. Musa, "Ne kadar da cahil bir kavimsiniz?" dedi. Muhakkak ki bunların dini yok olmaya mahkumdur ve yaptıkları boşa çıkacaktır. Ben size Allah'tan başka ilah mı arayacağım? dedi. Halbuki o, başkalarına vermediği nimetleri size vermiş, sizi devrinizdeki milletlere üstün kılmıştır. Size azabın en kötüsünü tattıran Firavun kavminden sizi kurtardığımız zamanı hatırlayın ki, kadınlarınızı sağ bırakıp erkeklerinizi öldürüyorlardı. Bunda ise sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa'ya da 30 gece vaat ettik. Sonra buna 10 daha ilave ettik. Ve Rabbinin emrettiği geceler kırka tamamlandı. Musa ise kardeşi Harun'a, Sen benim yerime kavmimin başına geç dedi. Islaha çalış ve fesatçıların yoluna sakın tabi olma. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona bizzat hitap buyurduğunda o, ey Rabbim cemalini bana göster dedi. Allah ise sen beni göremezsin buyurdu. Fakat dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni görürsün. Rabbi daha tecelli edince onu parça parça etti ve Musa bayılıp kaldı ayılınca, seni her türlü noksandan tenzih ederim, sana tevbe ettim ve ben, senin dünya gözüyle görülemeyeceğine iman edenlerin ilkiyim, dedi. Allah buyurdu ki, Ey Musa, sana vahyettiklerimle ve sana bizzat hitap buyurmakla, seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al, emirlerimi tut, ve şükredenlerden ol. Biz Musa'ya verdiğimiz Tevrat levhalarında öğüt olarak her şeyi yazdık ve her hükmü tafsilatıyla açıkladık. Ona sımsıkı sarıl ve kavmine de onun emirlerini en güzel şekliyle tutmalarını emret. Doğru yoldan çıkmış olanların yurtlarını ne hale getirdiğimizi size göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları da ayetlerimi anlama nimetinden mahrum edeceğim. Onlar bütün delilleri görseler yine iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Sapıklık ve fesat yolunu gördüklerinde ise o yolu tutarlar. Bu onların ayetlerimizi yalanlamakta ve ondan gafil bulunmakta ısrar etmeleri yüzündendir. Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı inkar edenlerin bütün yaptıkları boşa çıkmıştır. Onlar kendi işlediklerinden başka bir şeyin karşılığını mı bekliyorlar? Musa Tevrat'ı almak üzere kavminden ayrıldıktan sonra onlar zinet eşyalarından böyüren bir buzağı heykeli yapıp put edindiler. Halbuki görmediler mi? O ne kendileriyle konuşur? ne de onlara bir yol gösterirdi. Onu ilah edindiler ve kendilerine zulmeden kimseler oldular. Nihayet sapıklığa düşmüş olduklarını görüp de yaptıklarından pişman olunca Ey Rabbimiz dediler Sen bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsan biz elbette hüsrana düşenlerden oluruz. Musa öfkeli ve üzgün bir halde kavmine dönünce arkamdan ne kötü işler yapmışsınız Rabbinizin emrini beklemeyip de acele mi ettiniz dedi Tevrat levhalarını yere bıraktı kardeşinin başından tutup kendine çekti Harun ise ey anamın oğlu dedi kavmim beni zayıf bulup sözümü dinlemedi az kalsın beni öldüreceklerdi ''Bana kızıp düşmanları sevindirme ve beni zalimler güruhuyla bir tutma.'' Musa, ''Ey Rabbim!'' diye dua etti. ''Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine eriştir. Merhametlilerin en merhametlisi sensin.'' Buzağı mabut edinenlere ise Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet erişecektir. Allah'a ortak uyduranları işte böyle cezalandırırız. Kötülük işleyip de arkasından tevbe edip iman edenlere gelince, muhakkak ki Rabbin onların tevbe ve imanlarından sonra çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Musa, öfkesi dindikten sonra Tevrat levhalarını yerden aldı, onların bir nüshasında, Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve rahmet vaadi vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakitte beraberinde getirmek üzere kavminden yetmiş kişi seçti. Onları şiddetli bir sarsıntı tutunca, Ey Rabbim dedi. Eğer dileseydin, onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bazı beyinsizlerin işledikleri yüzünden, bizi helak eder misin? Bu ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Bizim yardımcımız ve gözeticimiz sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet et. Bağışlayanların en hayırlısı sensin. Hem bu dünyada hem ahirette bize iyilik ver. Biz tevbe edip sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ''Ben azabımı dilediğime veririm. Rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. Onu emir ve yasaklarımıza karşı gelmekten sakınan, zekatlarını veren ve ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. O kimseler ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıflarını yazılı buldukları ümmi peygamber olan Resulullah'a uyarlar.'' O peygamberse, kendilerini iyiliğe sevk edip, kötülükten sakındırır. Temiz ve güzel nimetleri onlara helal, habis olanları ise haram kılar. Daha önce kendilerine yüklediğimiz ağır yükleri ve üzerlerindeki bağları onlardan kaldırır. İşte ona iman eden, ona hürmet eden, düşmanlarına karşı ona yardımda bulunan ve onunla indirilmiş olan nura uyanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. De ki Ey insanlar ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın gönderdiği peygamberim. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Dirilten de odur. Öldüren de. Siz de Allah'a ve Resulüne iman edin ki o ümmi peygamber de Allah'a ve onun sözlerine iman etmiştir. Ve ona uyun ta ki doğru yolu bulmuş olasınız. Musa'nın kavminden de bir topluluk vardır ki, insanları hakka sevk ederler ve hakla hükmederek adaleti yerine getirirler. Biz İsrail oğullarını on iki kabileye ayırdık. Kavmi ondan su istediğinde de Musa'ya Asanı taşa vur diye vahyettik. Asasını vurduğu yerden on iki pınar fışkırdı. Böylece her kabile kendi su içeceği yeri bilmiş oldu. Sonra bulutla üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz helal ve temiz rızıktan yiyin dedik. Onlarsa nankörlük etmekle, bize zulmetmiş olmadılar. Ancak kendilerine zulmettiler. Hani onlara şöyle denmişti, şu beldede yerleşin ve dilediğiniz yerde yiyin. Günahlarımızı bağışla diye dua edin ve kapısından secde ederek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. Biz iyilik edenlere ve iyi kullukta bulunanlara fazlasıyla mükafat vereceğiz. Fakat onlardan zulmedenler, kendilerine söylenen sözü başka bir söze çevirdiler. Biz de onların üzerine zulümde ısrar etmeleri yüzünden, gökten bir azap indirdik. Onlara deniz kenarındaki beldenin başına gelenleri sor. O beldenin ahalisi, cumartesi günleri balık avlayarak, kendilerine konan yasağa karşı gelmişti. O zaman onlara, cumartesi günleri balıkları çokça geliyor, diğer günlerde ise gelmiyordu. Yoldan çıktıkları için biz onları böylece imtihana uğratmıştık. Onların içinde bir topluluk, onları kötülükten sakındırmak için çalışanlara, Allah'ın helak etmeyi veya şiddetli bir azap vermeyi murat ettiği bir kavme niçin öğüt verip duruyorsunuz dedi. Onlarsa Vazifemizi yerine getirip Rabbimiz huzurunda özür beyan etmeye yüzümüz olur. Onlar da bakarsınız Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırlar diye cevap verdiler. Onlar kendilerine verilen öğütü unuttuklarında biz de kötülükten sakındıranları kurtarıp zulmedenleri ise Allah'a itaatten çıkmaktan ısrar etmeleri yüzünden şiddetli bir azapla yakaladık. Kendilerine yasaklanan şeylerde ısrar gösterince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbim İsrailoğullarına kıyamet gününe kadar azabın en kötüsüyle onlara eziyet edecek kimseleri musallat edeceğini yeminle bildirmişti. Muhakkak ki Rabbinin azabı pek süratlidir ve muhakkak ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Biz onları parça parça yeryüzünde dağıttık. Onlardan salih kimseler de vardır, kafirler de. İnkar ve isyanlarından dönsünler diye de, biz onları iyiliklerle ve kötülüklerle, bollukla ve darlıkla intihanlara uğrattık. Sonra onların arkasından bir takım hayırsız kimseler geldi de, Tevrat onların eline geçti. Onlar bu dünyanın geçici ve aşağılık menfaatini alıp onun karşılığında Tevrat'ı değiştirirler ve biz nasıl olsa bağışlanacağız derlerdi. Sonra o menfaatin bir o kadarı daha gelse onu da alır yine çekinmezlerdi. Allah hakkında ancak hak olanı söyleyeceklerine dair o kitap gereğince kendilerinden ahit alınmamış, ve onlar kitapta olanı okuyup öğrenmemişler miydi? Ahiret yurdu ise Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan takva sahipleri için daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Kitaba sımsıkı sarılan ve namazı dosdoğru kılanlara gelince muhakkak ki biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Hani biz dağı onların üzerine sanki bir gölgelikmiş gibi kaldırmıştık da onlar üzerlerine düşü verecek sanmışlardı. Onlara size verilen Tevrat'a kuvvetle yapışın ve onda bulunan emir ve yasakları hatırınızdan çıkarmayın ta ki takvaya erişesiniz dedik. Hani Rabbin Adem oğullarının bellerinden onların soylarını çıkarıp kendi haklarında şahitlik ettirmişti. Onlara, ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' buyurdu. Onlar da, ''Evet, Rabbimizsin, buna şahitlik ederiz.'' dediler. Onlara böylece şahitlik ettirdik ki, kıyamet gününde biz Rabbimiz olan Allah'ın varlık ve birliğinden ve O'nun hükümlerinden habersizdik demeyin. Yahut, ''Atalarımız bizden önce Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz de onların arkasından gelen nesilleriz.'' atalarımızın batıl işleri yüzünden bizi helak eder misin de demeyin. İşte biz, ayetleri böylece açıklarız. Umulur ki onlar da inkar ve isyanlardan dönerler. Onlara şu kimsenin haberini de oku ki, biz ona ayetlerimizi anlama nimetini vermiştik. O ise, bundan sıyrılıp çıktı ve şeytana uyup sapıklardan oldu. Dileseydik, Elbette ayetlerimizle onu yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve nefsinin arzularına uydu. Onun hali köpeğe benzer. Üstüne varırsan dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraktığında yine dilini çıkarıp solur. Ayetlerimizi yalanlayan toplulukların misali işte budur. Bu kıssayı onlara anlat ki belki düşünüp ibret alırlar. Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun misali ne kötüdür. Onlar ancak kendilerine zulmetmişlerdir. Allah kime hidayet etmişse, işte doğru yolu bulan O'dur. Allah'ın saptırdıkları ise, hüsrana düşenlerin ta kendileridir. Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan pek çoğunu biz, cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır Onunla anlamazlar. Gözleri vardır, onunla görmezler. Kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvan gibi, hatta hayvandan da aşağıdırlar. Onlar gafillerin ta kendisidir. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında haktan ayrılanları ise bırakın. Onlar işlediklerinin cezasını göreceklerdir. Yarattıklarımız arasından bir topluluk da vardır ki, insanlara hakkı gösterirler ve hak olan hükümlerle adalet ederler. Ayetlerimizi yalanlayanlarıysa, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Onlara ben mühlet veririm, fakat onları ummadıkları bir anda yakalayışım da pek şiddetlidir. Onlar kendilerini ikaz eden dostlarında bir delilik eseri bulunmadığını hiç düşünmezler mi? O, Allah'ın azabından apaçık bir sakındırıcıdır. Onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı? Onlar Allah'ın yarattıklarından hiçbir şeye de mi bakmazlar? Onlar ecellerinin yaklaşmış olabileceğine de mi bakmazlar? Bu Kur'an'dan sonra onlar artık hangi söze inanacaklar? Allah'ın saptırdığını kimse yola getiremez. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır da şaşkın şaşkın bocalayıp dururlar. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, ona dair bilgi ancak Rabbimin katındadır. Ondan başkası onun vaktini açıklayamaz. O, gökler ve yer için çok büyük bir hadisedir. Size de ansızın geliverir. Sanki onun vaktini biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, ona dair bilgi ancak Allah katındadır. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, Allah'ın dilediğinden başka benim kendime ne bir faydam dokunur ne de bir zararım eğer ben gaybı bilseydim, pek çok menfaatim olurdu. Hiçbir kötülük de bana dokunmazdı. Ben ancak iman eden bir topluluk için Allah'ın azabından sakındırıcı ve O'nun rahmetiyle müjdeleyeceğim. Sizi tek bir insandan yaratan, o insandan da ülfet edeceği eşini yaratan O'dur. Eşine yaklaştığında o hafif bir yük yüklendi, ve onunla gezer oldu. Nihayet yükü ağırlaşınca Rableri olan Allah'a eğer bize kusursuz bir evlat verirsen elbette biz şükredenlerden oluruz diye dua ettiler. Sonra Allah insanlara kusursuz evlatlar verince onlar kendilerine verilen nimetlerde Allah'a ortaklar koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. Onlar hiçbir şey yaratamayan ve kendileri de yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Ortak koştukları şeylerin ise ne onlara bir yardımda bulunmaya gücü yeter ne de kendi kendilerine bir yardımı dokunur. Siz o şerikleri doğru yola çağıracak olsanız size uymazlar. ''Onlara dua etseniz de, etmeyip sussanız da, sizin için birdir. Sizin Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler de, sizin gibi birer kuldur. Eğer sözünüzde doğruysanız, haydi, onlara dua edin de, size cevap versinler. Onların ayakları mı var yürüsünler, elleri mi var tutsunlar, gözleri mi var görsünler, kulakları mı var işitsinler? De ki, haydi.'' Şeriklerinize dua edin de bana yapacağınızı yapın. Üstelik mühlet de tanımayın. Muhakkak ki benim dostum ve yardımcım kitabı indiren Allah'tır. Salih kulları koruyup gözetende odur. Allah'tan başka taptıklarınızın ise ne size bir yardımda bulunmaya gücü yeter ne de kendilerine bir faydası dokunur. Onları doğru yola çağıracak olsanız işitmezler. Sen onları bakıyor görürsün, Halbuki onlar görmezler. Kolaylık göster, affa sarıl, iyiliği tavsiye et, Cahillerden de yüz çevir. Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde ise, Allah'a sığın. Muhakkak ki o, her şeyi hakkıyla işiten, Her şeyi hakkıyla bilendir. Takva sahipleri, Kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiğinde güzelce düşünürler ve derhal hakkı görüverirler. Şeytanlar ise kardeşleri olan kafirleri sapıklığa sürükleyip dururlar. Bir daha da yakalarını bırakmazlar. Vahi gelmediği için onlara bir ayet getirmediğin zaman kendin uydursana derler. De ki ben ancak Rabbimden bana vahy edilene uyarım. Bu Kur'an'ın ayetleri, Rabbiniz tarafından size verilmiş gözler gibidir. Onlarla hakkı görürsünüz. O, iman eden bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki rahmete erişesiniz. Sabah akşam yalvararak ve korkarak, sesini fazla yükseltmeden Rabbini an ve gafillerden olma. Muhakkak ki, Rabbinin katında bulunan melekler, büyüklük taslayıp da, ona ibadet etmekten geri kalmazlar. Onu tesbih eder, ve ona secde ederler. Enfal Suresi, Rahman ve Rahim olan, Allah'ın adıyla. Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki, ganimetler hakkında hüküm, Allah'a ve Resulüne aittir. Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer, kendilerine O'nun ayetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunurlar. İşte onlar gerçek müminlerin ta kendisidir. Onlar için Rableri katında yüksek derecelerle günahlarından bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Ganimetlerin taksiminde hoşnutsuz olanlar olduğu gibi, Rabbin seni harp için evinden hak ile çıkardığı zamanda, müminlerden bir kısmı bunu hoş görmüyorlardı. Ve hak olan şey, açıkça bildirildikten sonra, sanki göz göre göre ölüme sevk olunuyormuşçasına, onun hakkında seninle mücadele ediyorlardı. O zaman Allah, iki topluluktan biri muhakkak sizindir diye vaat ettiği halde, siz istiyordunuz ki, güçsüz olanı sizin olsun. Halbuki Allah, emirleriyle hak dini yüceltmeyi ve kafirlerin nesillerini kesmeyi murat etmişti. Ta ki, mücrimler hoşlanmasa bile, o böylece hakkı hakim kılsın ve batılı ortadan kaldırsın. Rabbinizden yardım istediğiniz zamanı hatırlayın ki, duanıza, meleklerden bin tanesini arka arkaya göndererek size yardım ediyorum diyerek cevap vermişti. Allah size bu yardımı ancak sizin için bir müjde olsun ve kalpleriniz tatmin olsun diye yapmıştır. Nusret ve zafer ise ancak Allah katındandır. Muhakkak ki Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve O'nun her işi hikmetledir. Yine hatırlayın ki, kendi katından bir emniyet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırmış, sizi temizlemek, şeytanın vesvesesini sizden gidermek, kalplerinizi tam bir sabır ve tevekkülle Allah'a bağlamak ve size sebat vermek için üzerinize gökten yağmur indirmişti. O zaman Rabbin meleklere muhakkak ben sizinle beraberim. Siz de iman edenleri takviye edin diye vahyetti. Kafirlerin ise kalplerine korku salacağım. Vurun boyunlarına, doğrayın parmaklarını. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne cephe almışlardır. Kim Allah'a ve Resulüne cephe alırsa, muhakkak ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir. İşte Allah'ın hükmü budur. Tadın bu cezayı. Ahirette ise kafirler için cehennem ateşinin azabı vardır. Ey iman edenler! Kafirlerin ordusuyla karşılaştığınız zaman, onların çokluğuna bakıp arkanızı dönmeyin. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka bir birliğe katılma hali dışında, kim o gün arkasını dönerse, Allah'tan bir gazapla dönmüş olur ve onun varacağı yerde cehennem olur. Gidilecek ne kötü bir yerdir o. Onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Ancak Allah attı. Bütün bunları Allah, müminleri güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte Allah'ın hükmü böyledir. Ve Allah elbette kafirlerin hilesini boşa çıkarır. Fetih istiyorsanız, ey müşrikler, işte fetih gelmiştir. Eğer Allah'a ve Resulüne düşmanlıktan vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer savaşa dönerseniz, biz de müminlerin yardımına döneriz. Sizin ordunuz ne kadar kalabalık olsa, size hiçbir fayda vermez. Muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ı işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Hakka kulak tıkadıkları halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki yeryüzünde yürüyen hayvanların Allah katında en şerlisi, akıl ve idrakten mahrum olan o sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette dinletirdi. Dinletse bile yine onlar döner giderlerdi. Çünkü onlar haktan yüz çevirenlerdir. Ey iman edenler! Peygamberiniz, sizi din ve dünyanıza hayat verecek şeylere davet ettiğinde, Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah, kişinin kalbine ondan daha yakındır. Siz de sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Öyle bir fitneden de sakının ki, geldiğinde içinizden sadece zalimlere isabet etmez. Şunu da bilin ki, Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Şunu da hatırlayın ki, siz yeryüzünde az ve zayıf haldeydiniz ve insanların her an sizi imha etmesinden korkuyordunuz. Sonra Allah, sizi Medine'de yerleştirdi, yardımıyla sizi teyit ve takviye etti. Sizi helal ve temiz nimetlerle rızıklandırdı ki, ona şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin, yoksa kendi emanetlerinize bile bile hıyanet etmiş olursunuz. Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır.'' Mükafatın büyüğü ise Allah katındadır. Ey iman edenler! Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsanız, O da size hakla batılı ayırt edecek bir hidayet verir. Günahlarınızı örter ve sizi bağışlar. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Hani kafirler, bir zaman seni yakalamak, Öldürmek veya yurdundan çıkarmak için bir tuzak kurmaya kalkmışlardı. Onlar tuzak kurar. Allah da tuzaklarını başlarına geçirir. Allah hileyi hileyle cezalandıranların en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, işittik demişlerdi. İstersek bunun benzerini biz de söyleriz. Bu, eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir. Bir vakit de ''Ya Allah, eğer bu Kur'an, senin katından gelmiş olan hak kitapsa, üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap getir.'' demişlerdi. Halbuki Allah, sen içlerinde olduğun halde, onlara azap edecek değildir. Onlar, bağışlanmalarını ister oldukları halde de, Allah onlara azap edecek değildir. Yoksa Allah, onlara niçin azap etmesin ki, onlar, Mescid-i Haram'ın hizmetine layık olmadıkları halde, Resulullah'ı ve Müslümanları Mescid-i Haram'dan men edip, hicrete mecbur ederler. Onun hizmetine layık olanlar, ancak Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlardır. Lakin, çoğu bunu bilmez. Onların Kabe'deki ibadetleri, ıslık çalıp, el çıkmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse, İnkarınızdan dolayı şimdi tadın azabı. Kâfirler, halkı Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onu yine harcayacaklar. Sonra o bir pişmanlık olup içlerine oturacak. Sonra da hezimete uğrayacaklardır. Ahirette ise o kâfirler cehennemde toplanacaklardır. Böylece Allah, habis kâfirleri tertemiz müminlerden ayırt eder ve o habisleri üst üste yığıp hepsini birden cehenneme atar. İşte onlar hüsrana düşenlerin ta kendisidir. Kafirlere şunu söyle ki, eğer inkarlarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Yine düşmanlığa dönecek olurlarsa, geçmiş milletlerin başına gelenler, onların da başına gelecektir. Onlarla şirk ve inkardan eser kalmayıp, Allah'tan başkasına iman ve ibadet edilmez oluncaya kadar cihada devam edin. Eğer inkar ve düşmanlıklarına son verirlerse, muhakkak ki Allah onların işlediklerini hakkıyla görür. Hakkı kabulden yüz çevirecek olurlarsa, bilin ki sizin dostunuz ve gözeticiniz Allah'tır. O ne güzel dost ve o ne güzel yardımcıdır.